Sə-mi spuni, n-ai c-o când s-a vii Însə mənşoara mərgein Sə-mi spuni,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 Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın benim yanından, Maammer Ketencoğlu, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Canlı olarak sizlerleyim, daha doğrusu sizlerleyiz. Yanımda çok sevgili bir kardeşim, arkadaşım, müzisyen dostum var. Ee, önce hoş geldin deyim Serdar'cığım. Hoş bulduk kardeşim. Yaklaşık 5,5 sene önce, 2009 yılının e, kış sonları... Yine Açık Radyo'da tanıştık yüz yüze. Evet Ama öteki binadaydı tabi. Evet evet Harbiye'de. Harbiye'de tanıştık. Evet. Ee, tanışma nedenimizde daha önce yaptığımız konuşmaya bağlı olarak e, Etnika adlı albümünüzün evet, işte abi. bana takdimiydi. Evet abi. E, elden getirmek istedim. Etnika grubunun Pangea albümü. Aynen. Aynen ee, Ondan sonra da zaten e, arkadaşlığımız Evet. Bitmedi ve şimdi de başka bir projede birlikte Bili çalışıyoruz. Evet. Öncelikle sağ ol var o zaman ayırdın. Estağfurullah. Ee, geldiğin için. Ee, aslında Serdar'ı konuk etmemin nedeni aynı isimle etnik ismiyle küçük bir e, prodüksiyon firması evet. e, oluşturması. E, özellikle genç müzisyenlerin e, önünü açma düşüncesiyle oluşturulmuş bir e, çalışma. Evet. Yani etnik grubundan yola çıkıp etikhanın bir artık e, bir ne diyelim e, bir nosyonu bir vizyon olarak karşımıza evet. çıktığı evet. E, farklı müzik üretimlerinin yapıldığı bir mecra olduğunu görüyoruz ve bu mec mecrayı sizlerle e, paylaşmak istedim doğrusu. Eee önce bugüne kadar kaç albüm 5 albüm ürettik? Evet 5. albümümüzü <Gülüyor> çıkarmış olduk. En son Erol Parlak hocamızın Evet Pervane İmiyor albümüyle. 5 yapımızı yapmış olduk. Ee, hocaya da ileride bağlanacağız. Evet. Şimdi bu beş albümün dördünü çalacağız. Çünkü bir tanesi rock e, tarzında. Evet. Yani bu programın konseptini ben sık sık deliyorum. İşte hani <gülüyor> Balkan müziği programı yapıyoruz ama e, Moğolistan'dan da müzik dinliyoruz. Ee, Küba'dan da dinliyoruz zaman zaman ee, ama en azından müzik stillerin konusunda e, titiz oluyorum. Hani rock müziği buraya evet. e, sokmayayım diye düşünüyorum. Hani düşman olduğum için değil asla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama herkesin bir alanı var benim alanımda. geleneksel müzik. Ee, evet. Rock birazcık şey yapar, sulandırır diye Biraz, biraz uzak bize evet. Yani. Ee, Serdar'cığım önce evet. istersen bu çaldığımız ilk albümden... Bahsedelim, Evet ee, ondan sonra da senden bahsedelim. Çünkü bu müzik neydi filan diye sor, soran olabilir arkadaşlar evet. e, dinleyicilerimizden. Ne dinledik ki? Bu e, Doğukan İnceli'nin e, Deli İşi albümünden e, Doğum Günü isimli bir eseriydi. E, albümden biraz bahsetmem gerekiyor. Albümün ismi e, Sender'ın sinleniyor galiba. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Çünkü e, galiba güzel söylemedik. Serdar Deli. Evet, so, ismim deli. Ee, deli. Deli, kendi de hafiften Deliz'dir zaten. <gülüyor> e, tabii bu e, müzik piyasasının krizde olduğu bir dönemde e, yapımcılığa girişmek e, biraz herhalde delilik. Bunun kopanı öyle aynen, diyorlar. Aynen. <gülüyor> e, Şeyim. Şimdi doğum günü ve deli işi tabi deli işi Doğukan'ın albümünden bahsederek deli işini anlatmaya çalışayım. E, do, e, albümdeki eserlerin bir tanesi hariç diğerleri e, Doğukan İnceli'ye ait e, ensumantal eserler. Kendisi aynı zamanda bir bestekar. E, çok güzel eserleri var. E, etrafındaki dostlarına, arkadaşlarına ithaf ediyor genellikle. Ee, ne güzel genç e, bir arkadaşımız evet genç Okurlu. bir arkadaşımız evet, benim, e, Türk e, Müzik e, Konservatuarı'ndan Sakarya Üniversitesi'nden esasen halk oyunları bölümünden mezun ama Ee, okuldayken biraz tabii ki hani e, halk oyunlarının dışında e, ensumanına biraz yönelip e, onu geliştirmeye çalışan... Onu galiba biri. alaylı değil mi? Yani öğrenişi... Yok, önemli. okuldan yine. Okuldan yine miyim? okuldan. Tabii hani halk oyunları bölümü de olsa e, bir ensuman e, seçiyorsunuz. seçiyorsunuz. E, Türk müziği konservatuarlarında olsun. Azeri kökenli bir arkadaşımız. Karslıdır kendisi, Terekeme... E, Böyle yani güzel e, bir eser. Onlardan bir tanesini de bana ithaf etmiş sağ olsun. E, soy ismimden dolayı işte Deli işi diye. Ne yapalım ne edelim? E, ben bu albümün adını... Albümün adını, deli... adını zaten kendi sana... Ede... Ne istiyorsun? <gülüyor> albümün adı senden geliyor zaten. Evet, sağ olsun öyle bir şey yapmış. E, Şimdi... E, bu albümün... Tek kusuru... Evet, e, altyapı... Meselesi yani e, keşke biraz daha böyle akustik enstrümanlarla ritimler falan çalınsaydı ama hı hı. E, bazen her şey elimizde olmuyor. Evet. E, bence her şey harika. E, öyle bir sıkıntısı var. Evet. E, burada yani sonuçta arkadaş arkadaşa konuşuyoruz. Evet haklısın abi. E, senin de aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum. Hatta Doğu Kanı'da muhtemelen. ...aynı şekilde düşünüyor ama... Kesinlikle. E, İmkan, imkanlarla ilgili şeyler... ...stüdyo olsun, ensumanist olsun... E, ...gerçekten imkanlarla... E, ...ilgili bir şey. E, elimizden... E, ...gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. E, eserleri hani... ...yansıtmaya çalıştık. Tabi akustik olarak bir... E, ...ud... ...Varkor, evet. hankor çalmıştı. Klarnet Hı. zaten Doğukan Okan İnceli. Perküsyonu Yaşar Erdoğan çaldı. ...düzenlemede Erdem Karaman diye... ...bir arancör arkadaşımız yaptı. Evet. Şimdi o zaman Doğukan'dan bir örnek... saçtım bugün için. Çünkü Hı -hı. daha çalacağımız CD'ler var. Evet. Daha üç tane CD bekliyor. Hı -hı. Serdar deli kimdir? Oradan oraya girelim mi biraz? Ee, olur abi nasıl istersen. Evet. Ana dilde cevaplamak istemezsin herhalde ee, burada. Zimane dayki. Lengue de materna. Yani İspanyolcası. Ana dilimde de konuşabilirim tabii. Ee, ben e, Kürtkürdüm Kürdüm. Siirt'te doğdum. 1975 yılında. Ee, Batman'da büyüdüm. Ee, bir sağlık meslek lisesinden mezun olup... ...işte sağlık memuru olarak İstanbul'a atandım. Sonrasında yolumuz bir müzik merkezine, arisa bağlama kursuna düştü. Orada konservatuar diye bir şey olduğunu öğrendim gerçekten. O ana kadar bilmiyordum. ve Daha sonra da işte Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazandım. Türk Müziği bölümünü bitirdim. Memuriyet hala devam ediyor. İstanbul'da bir hastanede yine çalışıyorum. Aynı zamanda yine... Ee, seninle birlikte e, Kuduzluğa Bahçeş bir sorun olan arkadaşlar <gülüyor> doğrudan <Kudu>. <gülüyor> <Aman abi. gülüyor> bağlantıya geçsin şimdi e, hasta sayımız artmasın durduk yere evet İstanbul'da bir hastane diyelim abi isim vermeyelim <gülüyor> peki <gülüyor> tamam ee, ve e, <gülüyor> dediğim gibi memuriyet halen devam ediyor ve seninle birlikte e, işte Bahçeşehir Üniversitesi medyatikler ...Rin Sesi Orkestrası'nda yine birlikte çalışıyoruz. Müzik hayatı, ben müzisyenliğe de devam ediyorum bir yandan. Bahsettiğin gibi de işte e, bir müzik yapım firması. E, etnika prodüksiyonunu devam ettirmeye çalışıyorum. Etnika e, önce bir gruptu tabii. Yani o evet. CD'yi hazırladığınız yıllarda. Evet öyleydi. E, dünyada böyle bu. Yani gruplar kurulur, dağılır. Evet. Yani şu anda sürmeyen bir proje ama... Evet. Adı kalmış, adı evet. devam ediyor. Evet. Ee, ama hoş bir projeydi. Eminim çok e, siz de keyifli zamanlar geçirmişsinizdir. Çok, çok. O zamanlar takip ediyordum. Üniversitelerde şurada burada bayağı konser evet. yaptınız. Evet, evet, evet. Yani 30-35 tane konser yaptık. Zannediyorum iki yıl toplam bir 2 yıl içerisinde. Sonra bir dönem işte ben askerlik e, dolayısıyla bir ara vermiştik. E, dönüşte de ikinci albümün hazırlıklarını yaparken e, işte... Şartlar öyle gerektirdi diyelim. Ee, grubu dağıtmak zorunda kaldık. Fakat e, o dönem e, grubu birlikte kurduğum arkadaşım e, Sinan Ayyıldız'la e, bir stüdyo Bağlamayı. kurmuştuk. Evet e, stüdyo açmıştık bir müzik kayıt stüdyosu. E, tabii bir şirkete ihtiyacımız oldu. Yine böyle e, isim olarak etnikayı ayı e, seçmeyi uygun gördük. Ee, yine o müzik e, yaparkenki müzik anlayışımızdan hareket ederek... ...şirketi de o şekilde e, bir mantıkla, bir mantaliteyle yürütmeyi e, düşünüyorduk. Sonrasında ben... Yani geleneksel müzik çıkıştı. Yeni arayışları e, içeren kesinlikle e, öyle. müzisyenlerin çalışmaları diyelim. Mi, açıkçası Abacan? ben hani e, e, Pange albüm yaparken... E, ...yapımcı bulma konusunda... ...bayağı sıkıntılar yaşadım... ...sen daha iyi bilirsin abi... Yaparken, yani, tabii. ...tabii yani pange halini ya, çıkarken... ...ne çaldığını söylemedik ha... ...kaval çalıyalım... Evet. <gülüyor> ...kaval çalarım... Ee, ...ya... O dönemki sıkıntılar falan ben çok gördüm. Hani albümü yapmışsınız işte stüdyo masrafları siz karşılıyorsunuz vesaire. Ee, zaten dönem çok e, sıkıntılı bir dönemde. Bir, müzik piyasası için 2008, konuşuyorum. 2009 Evet ve tabii yapımcı bulamadık. Ee, sonra yapım parasını da biz verip bir arkadaşımızın e, şirketinden Artvizyon'dan çıkarmıştık. Ee, e, o zaman hani düşünmüştüm. Gerçekten hani bizim gibi e, düşünüp... ...hisseden, müzisyen arkadaşlarımız için e, sıkıntısız bir şekilde, e, objektif bir şekilde e, açık e, bir şirket olsun istedim. Hani e, tabiri caizse oralarda o sıkıntıları onlarda yaşamasınlar diye. E, ve hani şirket olalım ve bunu bir yapım şirketine çevirelim. E, mütevazi. Mütevazi olsun. E, böyle devam ettirdim yani açıkçası. Evet. E, etnika var mı piyasada hala? Ee, geçenlerde bir arkadaşımla konuştum. Sanırım hmm, Pange albümden söz ediyorsun değil mi abi? E, ilkinden İlkinden evet. O, o henüz piyasada var. Öyle zannediyorum. Basılıyor. Hani merak edenler için e, benim çok e, hararetle önerdiğim, sevdiğim bir albüm. Çok, çok, çok güzel bir albüm. Çok lazım. iyi e, müzisyenler e, güzel harmanlamalar yapmışlar. Güzel Hı -hı. E, buluşmalar olmuş. Evet. Yani hem teknik olarak güzel, hem duygusu güzel. Evet. Eee birçok müzen arkadaşlar yazılarıyla katkıda bulundular albümümü. Evet abi siz de e, bir yazı yazmıştınız. E, o vesileyle zaten aramıştım. Aynen sizi. Peki, telefonla işte böyle bir albüm yaptıklarını eee Bulgar müziğiyle ilgili galiba. Evet. Genel bir yazı yazıp yazamayacağını söylediler. Evet. Kankinohor için seve. yazmıştın abi. Ya çünkü kaval çaldığınız zaman illaki ...Bulgar müziğine dokunacaksınız. Evet. Peki madem Kaval'dan açıldık... E, ...bundan sonraki albümümüzle ilgili... ...genel bilgiler aktaralım. İkinci Hı -hı. albümümüz Kapiko adlı bir... ...üçlü galiba değil mi? Evet. Trio. E, Kapiko Trio'dan bahsedelim. Evet. Oradan da seçtiğim şarkıyı anlatırım. Sen bir anlat bakalım bu grup kimdir? Evet bu grup... E, ...benim bir öğrencim... E, ...Batuhan Aydın... ...söyledi. ...Kaval e, tabi o zaman ilkokula falan e, ...ortaokula giderken... E, e, ...birlikte bir araya gelmiştik... ...babası getirmişti benim yanımda bir yerde ders veriyordum... ...Tın'ın Müzik Merkezi'nde Taksim'de... E, ...benim yetiştirdiğim bir öğrenci... ...ve tabi ki hani az önce... E, ...bahsettiğim gibi hani şirket... ...böyle şeyler için var biraz da... ...hani e, bir öğrenci yetiştiriyorsunuz... ...bir yere getiriyorsunuz... ...mesela bir grup kurdu... E, ...kayıtlar yaptılar ve hocam biz albüm yapmak istiyoruz dediler... Şirketleri hazır mesela yani etnikanın kapısı böyle şeylere, e, prodüksiyon şirketinin kapısı böyle şeylere açık. Ve tabii ki hani bu öngörüm de ortaya çıkmış oldu. Çok güzel bir albüm yaptılar, güzel e, eserler seçtiler. Ben de seve seve e, gururla e, kendi yetiştirmiş olduğum öğrencimin e, kaval çaldığı e, grubu, Kapiko'yu e, basmış oldum, piyasaya sunmuş oldum. Kapiko işte de... oradan ofise git kuyruk ...oluşacak herhalde geçiştir. <gülüyor> İnşallah her zaman... ...başımızın, gözümüzün üstünde... ...müzisyen dostlarımızın, arkadaşlarımızın... ...onlar bizim kardeşlerimiz, biz kardeşiz... ...aynı iş yapıyoruz, aynı şeyi hissediyoruz... Ee, ...her zaman kapımız açık. Kapikon'un anlamı... E, ...kısaltması, üç kişi var... E, ...grupta, bir kaval... ...bir piyano, bir de kontrbass... ...k, ka, kavalın kası... ...bunu da buradan... E, ...ilk kez açıklayacağım... Piyanonun pi'si. Kontrubasında... E, Kaosu. Kapiko diye öyle güzel bir isim bulmuşlar çocuklar. Ben de hoşuma gitti. Kavalı dediğim gibi Batuhan çalıyor. Burada Nicolas Grill e, yine onun konservatuardan içten arkadaşı e, hem piyanoyu çalıyor hem aranjımanları yaptı. Bazı besteler yine... E, hem birkaçı şey yakın Nikolas'a, Nikoya ait birkaçı e, Batuana ait Bauan aydına Bir de e, kontrobas e, çalan Neyzen arkadaşımız var e, Neyzen sarı e, o da davul bas çalıyor Tab bu halinde Aycanda bağlama var bağlama çalınmış durmuş Ar Öztürk e, çaldı Evet Davulu işte Rohsan Abdullahev çaldı. Elektrik gitarı çağrı artan. Bir yana sen cello'yı Zeynep Ayşe Atipoğlu. E, perküsyonları Ümit Kartal e, çalmış Yani bu albümde sadece üç e, ensürman yok. Böyle bir düzenleme. İlginç eserler var. Şimdi oradan e, ben ilk parçaya seçtim. E, 11'li diye adlandırılmış. Hı. Aslında e, bu parça hem Makedonya'da hem Bulgaristan'da çalınır. Evet. Meşhur bir dans ezgisidir. Evet. Bulgaristan'da Krivo Sadowsko evet. olarak Ayrım. geçer. Hı -hı. Ama 13.8'lik çalınır. Burada e, Makedonya'da 11.8 çalıyorlar. Hı -hı. E, dinleyeceğimiz de Makedonya versiyonu parçanın. Evet. 11'li diye adlandırılıyor. Hı -hı. Makedonya'da böyle adlandırıldığını zannetmiyorum ama Türkiye'deki Halk Oyunları Camiası'nda zaten böyle gelmiş böyle gidiyor yani. 11 zamanlı olmasından dolayı e, öyle kaldı. Yani asıl, asıl ismini kimse bilmiyor Yok tamam. evet haklısın abi çok doğru Evet dinleyelim <gülüyor> Kopiko Trio'dan 11'liyi 11 dinledik. Ee, hemen bu programda sık sık sesini duyurduğumuz, kabahını duyurduğumuz Teodos Spasov'u burada saygıyla analım değil mi? Hepimizin evet. babası, ustası. Evet. Çok zevkli dinlediğimiz. <gülüyor> evet. Evet. Devam ediyorlar sanıyorum Kopiko konserlerini bugünlerde. Evet de? hocam. Yani e, şey. Yaşayan bir e, Trio. Tabii tabii. Yaşayan bitiriyor Trio. İmkanlar dahilinde konserler yapmaya çalışıyorlar. Evet, şimdi e, ilginç bir grup var. E, hemen anımsatalım tabi bu arada. E, Serdar Delih konuğum ve Etnika prodüksiyonun Etnika firmasının e, ürettiği 4 albümü tanıtıyoruz. Hı -hı. İlk iki albümü konuştuk. Hı -hı. Şimdi e, Beyoğlu'ndan bir takım soka sokak performanslarından da benim aşina olduğum Hı -hı. E, kalenderi grubunun ...albümünü yapmıştır Zardar. Evet. Ee, söz senin. Kalenderi e, Ömer Çakıroğlu'nun kurduğu bir grup. Daha önce yani sokak müziğine aşin olanlar bilirler... ...Koptu Kervan diye e, bir grup vardı. Orada hem ney üfleyip hem de... E, e, ...vokal olarak e, şarkı söyleyen, türkü söyleyen bir arkadaşımız... E, Kalenderi diye bir e, grup kurmuşlar. Ve tabi kayıtlarını falan yapmışlardı. Bir e, dostum Fıat e, filan vasıtasıyla geldiler bana. Dinledik. E, çok hoşuma gitti. Hazır bir kayıt. E, tertemiz. E, tertemiz. Güzel bir kayıt. Ve hani... E, Akıştık müzik tabi. Başlamış. Evet. Canlı kaydetmişler etmişler Onu hemen söyleyeyim. Yani kanal kayıt değil. Ne güzel. E, Üsküdar'da... Ee, güzel bir akustiği ol, olan ol, bir e, yer var. Fatih'in mahkemesi diye bilinen bir yer. Fatih Sultan Mehmet'in yargılandığı diye söylersek belki bilinir. Fatih'i kim yargıladı abi? Onun ilginç bir hikayesi var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir e, hikaye var. Hani e, bir şikayet üzerine kadı huzuruna çağrılıyor vesaire. Fatih'in mahkemesi diye biliniyor orası. Hmm. Ee, o Eski bir bina taş bir yapı. Orada e, izin alıp orada almışlar kayıtlarını. Ee, ...ve hücum kayıt yapmışlar yani kanal kayıt değil. Mikrofonlanmış her yani, Evet değil. herkes konser düzeninde. Ee, kalenderiler e, tabii onlar kendilerini öyle nitelendiriyorlar. Hani e, kendi ağızlarından hani ben de dinledim biraz da bilirim ama hani bir, bir popüler... Bir tarikatı çağrıştırıyor ama öyle bir tarikat değil, var mı? Değil, tarikata bağlı değiller. <gülüyor> popüler kültür hayatını işte hani bir tarafa bırakmış işte... Biraz dünyadan elini eteğini çekmiş. Adamlar Kalender yani. adamlar. Uh -huh. ki zaten Ömer Çakroğlu da hani e, şu anda Üsküdar'da ahenk e, çay ocağı vardır. Hemen belediyenin arkasında e, orada bir çay ocağı işletir. Ve orada e, gelen müzisyen arkadaşlar bir de bakmışsınız işte hani o tamburunu almış bu buğdunu öbürü bağlamasını işte. E, Meşk. Birden ee, bakıyorsunuz ortamda. aynen işte hani eski semai kahveleri olurdu. ...olmuş tabii. eskiden. Tabii. E, Ömer Çakıroğlu dostum da... E, ...bu geleneği... E, ...yaşatmak adına oradaki çay ocağına... Gidelim e, bir gün çay içime. Çok çay içime güzel güzel çay, gerçekten çok güzel çay var. Herkese tabii. de artık e, buradan... E, ...hem grubun reklamını yaptık hem de... ...kahvenin reklamını bile yaptık. Yani. <gülüyor> hani e, nerede yaşadıklarını anlatmak... Tabii, e, tabii. ...açısından söylemek zorundaydım. Tabii ki. Tabii e, ki. Albümden biraz bahsedecek olursak belki... Kalabalık hani, bir kadro. Kesinlikle. Herkesi saymayalım. Tamam. Ee, en azından temel Evet elemanları sarayalım. İşte Ömer Çakıroğlu hem vokal hem bağlamadaki hem setar çaldı burada. Hasan Kiriş var tambur ve vokal. Yani biraz geleneksel müzikler arası bir çalgı şeyi var. Yani setar, İran... Evet. Daha e, yaygın bir halk müziği enstrümanı. Evet, evet. Eee bildiğimiz eee arabetikonun evet. birinci il Çok küçük tatlı bir enstrüman. E, aynen, aynen. E bağlama yani Türk müziği sazları var. Yani, yani cura'nın da küçüğü, minik bir şey. E, Klasik Yemen çalı var işte e, Mustafa Selçuk Erastan çalmıştı bunu. Eee tabii modern enstrümanlar da var. Eee Tunca Korkmaz müzik aç aldı bir eser de burada. Eee Mızıkçı Melodiler diye bir albüm vardı. Belki e, dinleyicilerimiz oradan onu hatırlarlar. E, e, Mızıkayla yapılmış bir albümdü. Evet. E, e, albümdeki eserler işte Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın sözlerini beslemiş Ömer Çakıroğlu. E, bazıların e, söz müzikleri ona ait. Anonim müzikler de var. Anonim olanlar var. Ali Kocatepe'den Hey Gidi Dünya var. E, güzel bir albüm. Güzel bir Bu tarz müzik seven dostlar için. Ben dördüncü parçayı seçtim. Tamam. Ee, müzik anonimmiş değil Hı. mi? Evet. Müzik anonim, sözler. Dördüncü çay taşı, sözler, e, şey müzik Ömer Çakıroğlu'nun çay taşı, sözler Hı. anonim. Sözler anonim, Hı, çay, tamam. Ta, çay taşı, çakmak taşı. Evet, dinleyelim. Çay taşı çakmak taşı oy Yârimin çatı kaşı oy Çay taşı çakmak taşı oy Yârimin çatı kaşı oy Çirkin iler, bal yenmez Güzel iler, taş taşı oy Güzəli əy, taş-taş-ı oy Çirkin əy, bal yenməz Güzəli taş-taş-ı oy Güzəli əy, taş-taş-ı Elmas da kuku olmaz. Sevende uyku olmaz. Elmasta da ku, kuku olmaz. Sevende uyku olmaz. Seneceksen sev beni. Bu kadar korku kuku olmaz. ...bu kadar korku olmaz. Seveceksan sev beni... ...bu kadar korku olmaz. Bu kadar korku olmaz. Çay taşı çakmak taşı oy Yârimin çatık kaşı oy Çay taşı çakmak taşı oy Yârimin çatık kaşı oy Çirkin ilə bal yenmez Güzəli ilə taş taşı oy Güzəlinin taş taşı o. Çirkininin bal yənməz. Güzəlinin taş taşı o. Güzəlinin taş taşı oy. Evet, Tuna'nın beri yanındasınız. Misafirim Serdar Deli bugün ve e, Etnika prodüksiyonun çalışmalarını tanıtıyoruz. E, Doğukan İnceli'nin klarnetiyle başladık. Arkasından Kapiko Trio'yu dinledik. Şimdi de e, kalenderi oluşumundan, kalenderi grubundan e, harika bir ezgi dinledik. Şimdi istersen Serdar hiçbir şey söylemeden hı hı. bir... Son albümü dinlemeye başlayalım. Bir parça tamam, dinleyelim. Tamam. Ondan sonra da e, yani zamanı da daralıyor. Evet. E, Hacı'ya alalım Evet. Önce bir dinleyelim bakalım. Tamam. Qanlı dağlardan danışdım, Leylim dağlar tumandır. Nazlı yara ulaştım, sevdim halin yamadır. Nazlı yara ulaştım, sevdim halin yamandır Bu sevdadan elimde, Leylim dağlar tumandır. Yitirdim axlım şaşdı, sevdim halin yamadır. Yitirdim aklım şaştım sevdim halim yamam. Gülüm güller içinde, forsümbüller içinde. Gülüm güller içinde, forsümbüller içinde. Şu sevdal başı ile Leylim dağlar dumandır. Gezdim eller içinde sevdim halim yamam. Gəzdim eller içində, sevdim halim yaman Ay dağlar, yüce dağlar, leylim dağlar dumandır Dilimde hece dağlar, sevdim halim yamındır Dilimde hece dağlar, sevdim halim yamındır Bu sevdan elində, leylim dağlar dumandır Gündüzüm gece dağlar, sevdim halim yamındır Gündüzüm gece dağlar sevdim halim yamamdı Gülümgüller içinde forsembüller içinde Gülümgüller içinde forsembüller içinde Şu sevdalı başı ile Leylim dağlar dumandır Gezdim eller içinde sevdim halim yamamdı gezdim eller içinde sevdim halim yamam gülümgüller içinde mor sümpüller içinde gülümgüller içinde mor sümpüller içinde şu sevdalı başı ile leylim dağlar dumanlı gezdim eller içinde sevdim halim yamam Gezdim eller içinde sevdim halim yamundur. Evet sevgili dostlar Tuna'nın bir yanında Erol Parlağ'ın harika bağlamasını ve sıra dışı bir düzenlemeyle karşımıza çıkan e, türkü diyebiliriz. Halk e, müziği kökenli ama Erol Hoca'nın e, harika bestelerinden biri. Ve şimdi kendisi hattımızda Hocam sevgiler. Merhaba. Nasılsınız? Mehmet. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için öncelikle. Yok. Yanımda olun, demek? yabancı biri yok. Serdar kardeşim yanımda. Merhaba hocam. Ay, çok ee, sevindim. Merhaba sevgili Serdar. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben Sesini de. güzel geliyor. Teşekkür ederim. Ders edin. arasında yakaladık galiba hocam. Ee, yok. Tesadüfen öğrenden sonra işte bu, bu saatte dersim yok idi. E, i̇yi denk geldi Vallahi İ İsabet oldu Evet. Hocam e, zamanı güzel kullanalım. Öyle yani çok uzun uzun zamanımız yok. Serdar'ın yayınladığı albümleri tanıtıyoruz bugün ve tabii ki sizden e, sonlandırmak istedik. E, tabii 80'lerden beri herkes tanıyor Erol Parlak kimdir. Şimdi burada Erol Parlak'ın kim olduğunu anlatmayalım. Bize son albümle ilgili yani derli Toplu e, ne söylemek istersiniz? Öncelikle kutluyorum tabii ki. Çok teşekkür ederim e, sevgili Muhammed Senin var ve de dinleyicilerimize yan yana gelmiş olduk. Onlara da buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. E, sağ olsun e, sevgili Serdar hem müzisyen olması dolayısıyla hem de aynı zamanda projektör olması dolayısıyla zaten bizim yakınımıza bir kardeşimizdi. Bu albüm çalışmasını e, birlikte yapmamızı önerdiğinde ben mutlu oldum. E, sonrasında da çok e, gerçekten verimli ve e, değerli bir e, zamanlamayla, değerli bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık birlikte ee, benim yaşımda 50 oldu hani üstadın dediği gibi sizden sır çıkmaz ee, artık ben <gülüyor> de bir şeyler de diyeyim dedim. merak etme Tabii. <gülüyor> tamam. yani, e, bir şeyler, ben de bir şeyler diyeyim dedim artık bugüne kadar hep yorumcu kimliğimiz vardı evet. e, gördüğümüz yanlışlıkları ne bileyim işte birikimizi falan bir şekilde kapatıyordum eskiden e, öyle açmıyordum o kapıyı ama bir süredir eserler Üretmeye çalışıyordum. İ tamamen İlk gez mi gelenek... Beş'te hocam? İlk gez mi Beş'te? Evet, be evet, evet, tamamen geleneği takip ederek benim şeyim o zaten. Tabii. E, yolum o, geleneği takip ederek olabildiğince eserler bir araya gelmişti. Sevgili Serdar'la işte dediğim gibi böyle o yan yana olunca bu albümleri evet. albümü kaydettik hep birlikte. Evet. E, ben kendisine bir kez daha buradan e, teşekkür ediyorum. Estağfurullah e, hocam. Senin de vasıtanla. E, Çok sağ olsun. Ee, onun güzel desteğiyle bu albüm e, dinleyicilerimize ulaşmış oldu. Tertemiz Esnafım. bir müzik çıkmış hocam. Zaten hani sizden beklendiği gibi harika bir müzik çıkmış ortaya. Bir de e, hep anonim eserlerle yetiniyoruz ya halk müziğine. Yani evet. yeni eklenen e, çalışmaların çok azında bu eski dokuyu çok net olarak hissediyoruz. O bakımdan <gülüyor> affedersiniz. O bakımdan e, halk müziğini hakim, halk müziğini çok iyi bilen insanların bunun üzerine yeni bir şeyler koyması benim açımdan çok değerli. Hani bu albümünün, e, vizyonunun, yaklaşımının temelde olduğunu düşünüyorum ben. Evet, öyle yapmaya çalıştık e, sevgili Muammer. Hani birileri de çıkıp e, Ege müziğini bilen birileri hı hı. E, Yeni Zeybekler beslesin, beslesinler değil mi? Hiç e, yerinde sayıyor repertuar. Ya şimdi toprağı takip ettiğiniz zaman aslında o size ne yapmanız gerektiğini hatta ne yapmamanız gerektiğini de söylüyor. Yani geleneği ve toprağı dikkatli takip ederseniz budur. Yani belli bir manevi evreni yakalamışsanız belli bir kültürün içerisinden gelmişseniz bir şeyler şekilleniyor. Kesinlikle şekilleniyor ama tabii burada gerçekten şeyli olmak lazım hani ne diyeyim özenli olmak lazım. Yaptım diye değil gerçekten düzgün şeyler yapmaya, yapmaya çalışmak lazım. Böyle Hı. olunca da bir şeyler biçimleniyor. Kaldı ki senin de dediğin gibi maalesef tabii artık üretim ilişkileri de çok zayıfladı. O eski üretimler yok. Sürekli aynı türküler dönüp dolaşıyor. Farklı icralarla farklı tarzlar içerisinde. bir de Yani e, geleneğin bak, sürmesi lazım. Başka bir, bir tarafı Ve, bir... da hocam. Repertuvarda binlerce türkü var. Orada dolaşan 500 tane türkü var. Kimse de o Yani o, e, da, o da, da çok ayrı bir oldu. şey. Okumuyorlar yani, Tabi piyasanın piyasa koşullarının biraz verdiği bir şey. Ama ben şunu da söyleyeyim sevgili Muammer. Yani illa e, halk müziği demek köykü kendini, illa e, köylünün köylünün yaptığı müzik, şehirlinin de ona ölçündüğü bir müzik değil. Bizler artık şehirdeyiz. Aynen. Ama bizler Anadolu çocuklarıyız. Bizler Aynısını şehirdeyiz. söylüyorum ben de. E, biz bir, bizim de bir konumuz, durumumuz var. Bizim de bir söyleyeceğimiz bir şey var. var. Bizim de bir manevi evrenimiz var. Biz de o geleneği dikkatli takip ederek onun üzerinden işte aynı şiir tekniğiyle aynı yaklaşımla ne bileyim yani Karacaoğlan'ın yüzlerce yıl evvel söylediği Yunus'un yüzlerce yıl evvel söylediği dilden bugün, bugünümüze bir şeyleri taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Yani bunu niye de söyleyebiliyorum? Çünkü örnekleri de var, çıkıyor. İşte olmaya da başladı zaman içerisinde. Böyle olunca da Hem geleneğin devamlılığı hem de yeni e, üretimlerin Hı, olması gerçekten evet bu, bu bakımdan da önemli oluyor. Hocam e, ileride sözünüzü kesmiş oldum ama ileride tamam. e, baştan aşağı konuk konuğum olun. E, bunları uzun uzun konuşalım. Her zaman sıkıntımız var programın sonlarına doğru giriyoruz. Tamam, çok, çok teşekkür edeceğim. ediyorum e, ekleyeceğiniz Bence bir şey yoksa. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel programın için ee, öncelikle hem de sevgili Serdar kardeşime bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok seviyorum ve başarılar Doğru diliyorum hocam. sizlere. Teşekkürler. İyi bir program. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, bir örneğimiz daha var Erol evet, Hoca'nın mi? albümünden. Altıncı parçayı çalacağız. Hı -hı. Hı. Ee, gel benim Nazlı Yarim diye başlıyor sözler. Hı -hı. Anonimmiş sözler. Beste işte Erol Hoca'nın. Evet. Doğru mu? Doğru hocam. Dinleyelim sonra kapatacağız. Benim nazlı yarim bülbül avazlı yarim gel benim nazlı yarim bülbül avazlı yarim tütünüm ar şaçıl ateşim gizli yarim ateşim gizli yarim ateşim gizli yarim tütünüm ar şaçıl ateşim gizli yarim Ateşim gizli yârim, ateşim gizli yârim. Dağlar duman aldı gel, halim yaman aldı gel Hasret cana kâr etti, gayrı tamam oldu Bu ayrılık kâr etti, tamam oldu Giderim yolum budur ayrıldım zulüm budur Giderim yolum budur ayrıldım zulüm budur Yerden ayrı dolaşıma ecel ölüm budur Ecel siz ölüm budur Ecel ölüm budur Yerden ayrı dolaşıma ecel siz Əcəlsiz ölüm budur, əcəlsiz ölüm budur Dağlar duman aldı gel, halim yaman aldı gel Hasret cana kâr etti, gayrı tamam oldu gel Bu ayrılık kâr etti, gayrı tamam oldu gel Dağlar duman aldı gel, halim yaman aldı gel Hasret cana kâr etti, gayrı tamam oldu. Bu ayrılık kâr etti, gayrı tamam oldu. Evet sevgili dostlar, Duna'nın beni yanı bitiyor. Hızla toparlıyorum Serdar'cığım, evet. son sözleri alalım. Tamam, ee, şimdi şirketler... Bu arada değil mi? şey yaptık, Divane'yim diyeyim, albümün ismi. Yok, pervaneyim. Pervaneyi, yar. Pervaneyim yani. Erol Parlan'ın son albümü merak edenler ulaşabilirler evet. rahatlıkla. Evet. Şimdi de... tabii bir oluşumdan söz ettik. Bu bütün bu işleri ben tek başıma yapmıyorum. Ee, Vefa örneği gösterip birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Görsel tasarımda Taner Erzen, Polat, Sertaç Çakıra Fotoğrafları ben çekmedim tabii <gülüyor> bir kısmını Müjde e, Çapraz arkadaşım çekti. Melih Zafer Arcan hocamız çekti. <gülüyor> e, tasarımı da ben yapmadım. Erol Hoca'nın özellikle abiminde Reza Hamad Tirat dostum o yaptı. Basınla ilgili işleri Mustafa Büyüksipahi dostum takip etti. Ve tabii ki en önemlisi şirketimizinle birlikte arka planda fikirlerin hayata geçmesi sürecinde birlikte çalıştığımız sevgili dostum. ...kardeşim Mahmut Çınar... E, teşekkür... E, ...etmeliyim, teşekkür ediyorum... Evet. E, ...albümle ilgili Esen Shop... E, ...dağıtımını yapıyor, Esen... E, ...plak yapıyor... E, ...onun internet sitesi esenshop.com... ...bizim hmm. internet sitemiz... ...etnika.com.tr... ...Facebook ve Twitter adreslerimizde... E, etnika ...slash işte Twitter... ...ve Facebook'ta var... E, ulaşmak isteyenler de bütün müzik marketlerde bu albümler bulabilirler. E, Aynen. Teşekkür ediyorum. Şimdi konuum olduğu için tekrar tekrar çok teşekkür ederim Serdarcığım. Başka albümler olsun gene gel. Tamam abi. Bu kez e, artık e, yeni kurduğum e, Deli Band eee grubunun albümünde Hadi İnşallah... bakalım. Tamam. <gülüyor> Yoluna çık olsun. Çok Biz teşekkür ederim Zaten abicim. destekliyoruz her zaman. Çok teşekkür ederim. E, değerli dostlar kapatıyoruz. Program sonrasında 15 dakika içinde bana ya da bize ulaşma şansınız var. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün. Ayrıca e, sitemden Facebooklardan bana ulaşmanız mümkün. Ayrıca hem bu programı hem bundan öncekileri tunanınberiyani.blogspot.com'dan her dilediğinizde dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygıllar Serdar'cığım yeniden teşekkürler ben teşekkür ederimvi hoşça kalın ho ara